Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udu nesta billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hâdiyele ve neşhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerikele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 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadakallahu Ve kâle Allah-u Teala fi ayetin ukhra Estağfirullah Şehr-u Ramazan el-lezi unzile kuran hudan linnâs ve beyynâtin minel hudâ vel fûrkân ilâ Okumuş olduğum Bakara Suresi 183 ve 185. ayetlerde Cenab-ı Hak ''Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Umulur ki oruç sayesinde Allah'tan hakkıyla korkar, takvanızı artırırsınız'' der, denir. Diğer ayette de Cenab-ı Hak Ramazan ayı ki o Ramazan ayında Kur'an indirildi. Onda hakla batılı ayırt eden özellik Furkan vardır. Ve hidayet kaynağı Allah'tan bildiriler, beyanatlar söz konusudur denilir. Kim o şehre, o aya şahit olursa o ayda oruç tutsun diye ilave edilir. Evet, e, sevgili kardeşler, bir Ramazan ayı daha gelmiş oldu. Bilmiyoruz bundan sonra ne kadar, kaç tane Ramazan ayımız kalmıştır ve ne kadar, hangi sağlık veya afiyetle o Ramazanlara erişeceğiz. Ramazanın gelip gitmesi ee, diğer ayların da gelip gitmesi gibi bizde e, ciddi manada değişime dönüşüme sebep olmuyorsa e, bizde e, çok ciddi nimetleri takdir edemeyecek ikramlardan nasip alamayacak e, Allah'ın bizim için vesileler kıldığı hususlardan yararlanamayacak hale gelmişiz demektir Ramazan neler getirir? Bize daha önce diğer aylarda yapmadığımız neleri e, gündemleştirmemizi e, farklı olarak e, nelerle meşgul olmamızı ister. Her şeyden önce oruç ayı, Kur'an ayı olmasından sonra Ramazanda oruç tutarız. E, oruç malum Yeme içmeyi, cinsel ihtiyaçları, sahurdan akşam güneş batıncaya kadar terk etmek demektir. Ama bununla birlikte her türlü haramları, söz veya dinleme olarak elle ayakla yaptığımız yanlışlıkları, kötü alışkanlıkları bizi Allah'tan uzaklaştıracak, şeytana yaklaştıracak, cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştıracak bütün düşünce, fikir ve davranışları terk etmeyi içerir. Bir hadis rivayetinde nice insanın Ramazan'dan aldığı, oruçtan aldığı durum sadece aç ve susuz kalmasından ibarettir denilir. O yüzden oruç sadece aç ve susuz kalmak değil, kişiyi takvaya, Allah sevgisine, Allah'tan korkmaya, haramlardan kaçınmaya yönelten bir nefis terbiyesi olarak ele alınmalı. Bir nevi melekleşme demektir oruç tutmak. Melekler de yemez, içmezler. Cinsel duygulardan uzaktırlar. Biz de Ramazan'la melekleşmiş oluruz. Ee, yine Ramazan'la fakirlerin halinden tümüyle anlamış, açlığın ne olduğunu bil fiil yaşamış ve e, bizim gibi nimetlere sahip olmayan insanların çektiklerini çekmiş oluruz ki onlarla irtibatımız daha e, veren elin alan elden faziletli olması gibi fazilet yarışına girmiş olalım. Ramazan, zekat ve sadaka ayı kabul edilir. Sadaka ayı olması kesindir. Zekat da müminlerin güzel bir alışkanlığı, adetiyle Ramazanlarda verilir. Halbuki Ramazan olması şartı yok. E, paramız veya malımızın üzerinden bir yıl geçmesi zekat için gerekli şart iken Ramazanlarda verilmesi güzel bir uygulamadır. Dolayısıyla e, Allah'a yaptığımız ibadetlerin önemlilerinden biri olan zekatın ve onunla birlikte e, çoluk çocuğumuzun, e, Allah'ın ömür vermesi, sağlık vermesi yönüyle şükür kabilinden fıtır sadakasının verilmesi bu aya mahsus güzelliklerden biri. Yine nafile ibadetler başka zaman fazla önem vermediğimiz, ihmal ettiğimiz nafileleri Ramazan'da hemen herkes yerine getirir. Tabii bu konuda da aşırılığa giden sabah namazına kalkmayıp, kılmayıp, teravihleri kaçırmayan veya teravihlerde cami cami gezmeyi bir ibadet zanneden e, bir da söz konusu veya teravih kılıyoruz diye e, sürat yarışında bulunan e, ne kadar hızlı kılınıyorsa e, o kadar cemaatin çok olacağı e, namazdan başka her şeye benzeyen bir e, anlayıştan da e, nafile sevabını beklemek zordur. Yani 8 rekat kılsın, 12 rekat kılsın ama namaza benzesin kıldığımız ibadetler. Yine sahura kalktığımızda e, henüz sabah namazının vakti girmemiştir. Teheccüd vaktidir. İnşallah teheccüd alışkanlığımızı Ramazanlarda e, bir güzel edinmeye çalışalım. Ramazan'dan sonra da devam edeceğimiz şekilde, gece namazına herkesin uyuduğu bir zamanın Allah'a tahsis edilmesi, duaların daha çok kabul edileceği bir zaman olması ve bizim gece ibadetine, Kur'an'ın tabiriyle gece neşesine ihtiyacımızın olduğunu değerlendirmemiz gerekir. Evet, Ramazan yine Fakirleri daha iyi değerlendirmek, onlara yardımlarımızı başka zamandan daha fazla yönlendirmek zamanıdır. O yüzden nice insanlar fakirleri iftarlarına çağırırlar, onlara ihtiyaçları olan bazı malzemeleri edinirler, onları memnun etmeye çalışırlar. Ama giderek bu da yozlaştı. Zenginler zenginleri iftara çağırıyor veya hocaları çokça iftara davet ediyorlar. Esas garipleri, fakirleri, yetimleri, dul kadınları bulmak, hatta iftarlıkları alıp onların evinde iftar yapmak, onları o şekilde de memnun etmek gibi yöntemleri yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Evet, Ramazan yine kötü alışkanlıklarımızı, sigara gibi, sık sık abur cubur yeme gibi, fazla çay içme, fazla kahve içme gibi alışkanlıklarımızı gözden geçirebileceğimiz bir zaman dilimidir. Dünyaya yeme içmeye gelmediğimizi, manevi gıdaları, maddi gıdaların önüne geçirmemiz icap ettiğini Ramazan güzel bir şekilde bize öğretir. Evet, midemizi çokça dolduruyoruz ama gönlümüzü yer yer aç bırakıyoruz. Manevi gıdaları geri plana atıyoruz. Halbuki gönüller Allah'ın zikirle, Kur'an'la, namazla, Allah'ın emirlerini uygulayacağımız hususlarla ne yapar? Tatmin olur. Onlar o şekilde gıdalanır. İşte gönlümüzü aç bırakmamak, onu daha kaliteli gıdalarla doldurmak Ramazan'ın bize verdiği derslerden bir tanesidir. Ramazan'ı eğlenceyle tarihten aldığımız veya güncel değişik şekillerde uyguladığımız nefsin hevasının hoşlanacağı şeylerle değerlendirmek, Ramazan'ın değerine göz yummak, onu istismar etmek, onu yanlış kullanmak, fayda yerine Ramazan'dan zarar nasıl görürüz, onun yöntemini bulmaya kalkmak demektir. Özellikle çadırlarda veya belediyelerin imkan sağladığı sultanahmetlerde Ramazanlar sevaba girilecek bir durumdan öte, her türlü eğlencenin öne çıktığı e, yanlış kutlamalar, yanlış değerlendirmeler oluyor. Yine Ramazan programları adıyla filan yapılan, özellikle televizyonlardaki programlardan uzak kalmak, e, televizyon Ramazanına muhatap olmamak, Ramazanı değişik şekilde sulandıran, e, içindeki de değerleri alıp Yanlış şeyler koyan, bu tür resmi Ramazan kutlamalarından uzak kalmak en güzelidir. Her şeyden önce Ramazan, Kur'an ayıdır. Kur'an'ın indiği aydır. O yüzden fazileti öne çıkar. Kur'an inmemiş olsaydı, başka bir ayda inmiş olsaydı o ay üstün olacaktı. Değerini Kur'an'dan alan Ramazan önemseniyor. Ama ona değer veren Kur'anın değeri geri plana atılıyor. Bu çok yanlış bir şeydir. İçinde çok kıymetli vesika olan mektubun içeriğini önemsemiyoruz, zarfını yüceltiyoruz, kutsallaştırıyoruz. Onun gibi bir şey. İlacın kendisinden yararlanmıyoruz, hapını şey, ilacın kutusunu duvara asıyoruz onu önemsiyoruz. Böyle bir şey. Dolayısıyla Ramazan, Kur'an'la hemdem olacağımız, Kur'an'la arkadaşlığımızı pekiştireceğimiz, Allah'la Kur'an sayesinde devamlı diyaloğumuzu, görüşmemizi, onunla vuslatımızı gerçekleştireceğimiz hidayet rehberimiz. İnşallah bu Ramazan'da Kur'an'ı dolu dolu e, gündemleştirelim. E, evimizde çoluk çocuk e, Kur'an e, saatleri ayarlayalım. Bu Ramazan'da e, her gün Kur'an'la e, bağımızı güçlendirelim. Manasını maallerden, tefsirlerden okuyarak e, kendi üzerimizde tatbik edilmesi için planlar yaparak Kur'an'ı inşallah kendi kitabımız olduğunu, Ramazan'da en güzel ibadetin Kur'an'ı hayatımıza geçirmek için okumamızla ilgili olduğunu unutmayalım. Böyle yaparsak inşallah Ramazan'ın hakkını vermiş ve esas da Allah'a karşı görevlerimizi oruç ve Kur'anla bütünleşerek güzelleşmiş oluruz. Ramazanınızı tebrik ediyor. İnşallah e, e, Kur'an'la e, dolu dolu geçireceğimiz bir Ramazan'ın bizim üzerimizde güzel, hayırlı değişiklikler e, bugünden daha e, kaliteli bir Müslüman olmaya adım atmalara vesile olur diye dua ediyorum. Hepinizin Ramazan'ı inşallah bu değişime ve dönüşüme sebep olsun. Ela inne ahsen el kelam ve eble an nizam kelamullahi melikil aziz il alam, kema kalallahu taala ve tabarike fil kelam ve iza kur el Kur'an festemi ola ve ansıtole aleküm turhamun. A'uz bilahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Islam sada